Saat 15:22 ee, ve açık radyoda açık radyo 94.9 burası saat 15:22 ve e, bu sabah 8'den bu yana yaptığımız yayının devamındayız yedi ee, buçuk saate yakın bir süredir özel yayın yapmaktayız diğer programcıların da. Onlardan da izin alarak sürdürüyoruz gezi eylemlerinin gezi ayaklanması'nın 15. günü bugün ve sabahtan itibaren büyük bir polis operasyonu yapıldı. Buna temizleme operasyonu reklam panoları gibi olmuştu. Oraları temizledik dedik dedik ve ona giriştik diyor. Normalleştirme operasyonu da başarıyla yaptık dedi. Evet polisin bu de Mali. demecine rağmen polis e, kuvvetlerinin Türk Kültür Merkezi üzerindeki ve Taksim e, meydanındaki Taksim'deki meydanın üzerindeki anıtın üzerindeki e, pankartları temizledikten sonra gene bölgede kaldıkları görülüyor. Hatta e, Gezi Parkı'nın sınırına kadar girilmişler ve e, orada bulunan Gezi Parkı sakinlerinin alkışlı protestosuyla beraber de geri çekilmek zorunda kalmıştı polis. Durum şimdi biraz daha sakin gibi duruyor. Şu anda Taksim Meydanı'nda. Evet, ama bu, öyle. bu son 15 günde özellikle de son 10 günde, 11 günde yaşadıklarımız bize gösteriyor ki sakin gibi duran durum, sakin gibi olan durumların hiç de güvenilmez olduğu ve bir an içinde tersine döndüğü ağır zalimane saldırılarla da polis tarafından karşı karşıya kalındığı net olarak görülüyor. Bu biz bu sabah epey bir derli toplu bir toparlama yapmaya başladık, e, çalıştık ve ilk önce mücella yapıcı ile dayanışmadan e, mimarlar odasından. E, konuştuk onunla ve e, önce mücella yapıcıyla sonra Ahmet İnsel'le sonra Güven Güzeldere'yle sonra Mehmet Emin e, olduğuyla sonra Çağlar Tosunoğlu'yla sonra Melis Behlil'le sonra Yeşim Burul'la sonra Fatma Belgin ile sonra Başak Ertür'le sonra Serkan Ocak'la sonra Elif İnce'yle sonra Murat Çekiç'le Sonra İksem Mavi Tunay'la, sonra Hüseyin Demir Dizen'le, sonra Nuran, Nurcan Çarıkçı'yla, sonra Tan Morgül'le konuşarak çeşitli kesimlerden e, hem gazetecilerle hem aktivistlerle, eylemcilerle hem tıp erbabıyla hem de mimarlarla bu meseleyi bir nereye doğru gittiğini ee, anlamaya çalıştık evet ve Taksim dayanışmasından bugün saat e, 7 itibariyle herkesi Gezi Parkı'na ve e, Taksim Meydanı'na sahip çıkmak üzere yapılan e, bir çağrı var onun da detaylarını açıkradio.com ve açıkradio.com.tr sitesi üzerinden bulabilirsiniz evet, çağrı bütün metnili, bu, tamamını. Evet, tamamını da bulabilirsiniz bütün bu yayınlarımızı da podcast olarak da e, gene açıkradyo.com sitesinden arkadaşlarımız yerleştiriyorlar şey yaparak izleyebilirsiniz basın açıklaması yapıldı bugün şimdi birazdan onun sesiyle vereceğiz Taksim dayanışmasının gitmiyoruz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz saat 19'da Taksim'de eyleme diyorlar bu, şimdi burada ilginç bir şey var bu salı günü genellikle partilerinde siyasetçiler hem önce Adalet ve Kalkma Partisi lideri Erdoğan hem de arkasından da Kılıçdaroğlu kendi gruplarında konuşuyorlar ve şeylerini açıklıyorlar. Parti meclis toplantılarında açıklıyorlar. İşin ilginç tarafı Başbakan Erdoğan hiçbir gerileme barındırmak şöyle dursun. ...tam tersine kutuplaşmayı, polarizasyonu artırıcı... ...hatta gerginliği de artırıcı bir konuşma yaptı... ...ve kusura bakmayınlarla dolu, kusura bakmasınlar... ...izin vermeyeceğiz, ne talep ettikleri belli mi diye... ...son derece net talepleri, birazdan da sonra net taleplerin neler olduğunu... ...konuşma fırsatımız olacak... ...kusura bakmasınlar, izin vermeyeceğiz... Ondan sonra işte Gezi Parkı eylemcilerinin masum çevreci olarak yansıtılırken şiddete içeren eylemcilerle ilgilerinin olmadığı söyleniyor. Durum hiç öyle değil. Kusura bakmasınlar. Bu artık dile Pelesenk olan persenk olan bir durum. Yani burada ağır bir itham da var. Başbakan tarafından bizzat yapılmış parti meclis toplantısında Gezi Parkı eylemcileri Şiddet içeren eylemcilerle bağlantılı diyor ve bunu bu bu şekilde bırakıyor. Ee, ondan sonra örgüt liderlerinin posterleri nasıl astırılır? Sertlik diyorsa kusura bakmayın Tayip Erdoğan değişmez diye devam etmiş. Ondan sonra müezzini tehdit edip farklı konuşturucu, konuşturduklarını iddia ettiği bir konuşma var kimse kusura bakmasın ağaç diyerek topçu kışlası AKM diyerek mızrak çuvala sığmaz şeklinde bir konuşma yapmış bunun konuşmanın sonunda bir yerde sadece sabahtan beri devam eden bu günlerin dorağa çıktığını gösteren e, şey meselesi var yani şu anda gerek bakanımıza, İstanbul valimize bu sabah yaptıkları operasyon sebebiyle teşekkür ediyorum diyor. Şimdi bu teşekkür ettiği şey, operasyonun bize kadar ulaşan sonuçlarını şöyle bir gözden geçirecek olursak, başbakanın gerek bakanına, valime dememiş, İstanbul valimize demiş, bakanımıza, bakanıma dememiş, bakanımıza demiş, yani İçişleri Bakanı'nı kastediyor olsa gerek... <gülüyor> Bu sabah yaptıkları operasyon sebebiyle teşekkür ediyorum diyor başbakan. Bu operasyonda bilebildiğimiz kadarıyla bir 70 kadar insan BDP, e, SDP, DS, SDP e, binasında gözaltına alındı. Evet. Molotof kokteyli vesaire yüzünden. Arkasından da e, 50'nin üzerinde insan Çağlayan Adliyesi'nin üzerinde Adliyesi. avukat. Çağlayan Avukat yerlerde uzaklandım. sürüklenerek bu operasyon sebebiyle teşekkür ediyorlar. Ayrıca tabip odasından hem gelen mesaj hem de yalnız mesaj değil. Kendisiyle tabip odası yönetim kurulundan konuştuğumuz doktorların da mesela Hüseyin Demir Dize'nin de söylemesine göre onlarca yaralı ve ağır yaralanmalardan bahseden bir ağır şey var. gazdan. Hayatları e, zedelenen insanları kastetmiyorum doğrudan doğruya. Kafa kırıkları, kafa travmaları, kol bacak kırıkları. Aşil tendonu kesilmesi gibi durumlardan Plastik bahsediyor. mermi evet. e, yaraları gibi çok e, vahim durumlardan. Bunun için tebrik ederim diyor ve konuşmayı da burada bitirmiş görebildiğim ve duyabildiğimiz diyebildiğimiz kadarıyla. Evet böyle bir e, tabloya diyor. Yani şöyle demiş. Şu anda güvenlik güçlerimiz kültür merkezine sahip çıktılar. AKM'den bütün bu paçavralar vesaire hepsi indirildi. An, anıttaki bütün o paçavraları gördünüz mü? Böyle bir tabloya eğer bir yürütme olarak müsaade edersek milletimize, tarihimize çok ciddi bir sorumluluk içerisinde oluruz diyor. Şimdi bu tabloya müsaade etmeyerek e, Sor, sorumluluklarına sahip çıktığını söylüyor bakan ve operasyon için e, tebrik ediyor başbakan ama bütün bu e, kafa travmaları, kol bacak kırıkları gözaltına almalar yerde sürükleyen avukatlar, partililer e, e, konusunda herhangi bir sorumluluk almıyor ve evet. daha önceki yaralanan sorumluluk e, kişilerin, ağır yaralanan insanların sorumluluğu evet. da hiç üstlenmiyor soruşturması evet. gereği neyse yapılacağız demişti ama hiçbir, soruşturma, hiçbir soruşturma yok hiçbir görevden aldırma el çektirme yok <gülüyor> özür dilerim ama moraller bozukmuş aynı zamanda. Öyle mi? Pardon. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında milletvekillerinin moralsiz oldukları dikkat çekmişler. Kendileri Başbakan'ın Fas ve Tunus gezisi nedeniyle 15 gün aradan sonra bir araya gelmişler. CHP'ye yönelik öfke dile getirilirken kafalardaki karışıklık öne çıkıyormuş ve şöyle bir ilginç nokta daha var. Bu grup toplantısına Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan katılmamış. AKP grubunda Gezi Parkı çatla yaşanıyor şeklinde geçiyor bu haber T24 internet sitesinde. Meclis grup toplantısına attıkları tweetle dikkat çeken eski kültür ve turizm bakanı Ertuğrul Günay ve Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili Erdal Kalkan katılmamış. Günay ve Kalkan eylemlerin ilk Günde bitirilecekken yanlış politikalarla bu noktaya geldiğine dikkat çekmişlerdi. Yaptıkları açıklamalarda daha önce. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyasete birlikte karar alan iki milletvekili de Başbakan Tayyip Erdoğan'a kimse şah değil, padişah değil önce insan göndermesi yapmışlardı. Notu düşülüyor T24'ün yani Bu önemli ama yeterli değil. Ee, şöyle de söylememiz mümkün. Yani biraz önce Naçsane bir yorum yapmaya çalışmıştım bundan bir, birkaç saat önce oluyor sanırım. Yani Adalet Partisi'ndeki sağduyu ve bu işin böyle devam edemeyeceğini düşünen e, aklı selim sahibi milletvekillerinin bu e, monolitik yapıya otoriter hatta otokratik özellikler göstermeye çalışan düpedüz artık Diktatörlük ben, e, kelimesini hatıra getirecek e, şeyleri yapan bir e, yapıya itiraz eden ve hatta istifayı da düşünmesi gereken e, milletvekilleri olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen aksi takdirde çünkü olabilecek e, olayların sorumluluğunun altında e, hep birlikte kalmaları ihtimali var. Yani bu uzun yıllardan beri Türkiye toplumunun gördüğü en büyük kalkışma hali yani 78 ile yayılmış durumda irili ufaklı yüzlerce şehirde milyonlarca insanın katıldığı bir haysiyet onur mücadelesi haline almış durumda. Polisle çatışıyorlar. Yani İstanbul dışında Ankara, İzmir, Kayseri gibi genellikle muhafazakar nitelikte e, illerinde aralarında bulunduğu 77 ilden bahsediyorum. Bunun e, sonunun gelmeyeceğini görmeleri lazım. A, halbuki e, karşı işte bu cumartesi günü Ankara'da bu pazar günü de İstanbul'da iki büyük miting e, tezgahlamaya çalışıyor. Vatan cephesi günlerini Adnan Menderes'in evet. hatırlatır şekilde. Bunlar çok e, düşündürücü şeyler. Dünya basınının da e, tümüyle aslında üzerinde olduğu. Bütün e, Reuters başta olmak üzere işte BBC, BBC Türkçe ve başka El Cezire, kanal, El Cezire evet. gibi kanallarda gördüğümüz bir şey. Ve işin ilginç tarafı şimdi burada bir başka şey daha söylemek istiyorum. Yani saatlerce konuşmalar yapılan işte bu parti meclisi toplantıları var. Biri iktidarın başı, biri de muhalefetin, evet. ana muhalefetin başı tarafından. Ve bir cümleyle bugün sabahtan beri olan şu anda... Sabah yediden beri, sekiz saatten beri devam eden sayısız yaralı gözaltı, travma, ruhi travma ve gerginlik yaşayan ve hala gazların uçuştuğu, ortada uçuştuğu bir şeyden bahsediyorum. Bundan bir cümleyle bahsedip operasyon sebebiyle teşekkür eden başbakanın konuşmasının dışında ben göremedim şeyin... E, ...epeyce bir bakmaya çalıştım... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına... ...ve bu sabahki... ...şeyden hiç... ...bahsedilmiyor. Nasıl olur? Ha? İşte konuşmalarından satır başları... ...şimdi T24'ten e, e. elde ettik bakalım... Bu, ...bu hareketi biz yapmadık diye... ...bir şekilde e, bir açıklık getirmişti de... ...bu kadar da değil galiba... ...herhangi bir şey söylemesi lazım bu konuda diye düşünüyorum ben... ...hiç mi? Yok. Başbakan da hemen hemen hiçbir şey söylememiş ama sonunda... ...operasyonu tebrik ederek daha da... E, ...bence bir çuval inciri de... ...verbad edilecek noktayı, nitelikte... Evet. ...bir açıklaması var ama... ...onun dışında... ...gün... E, Kılıçdaroğlu'ndan şimdi Hürriyet gündemde geldi elimize bakalım. Benim elimde de eee internet haber.com'un haberleri var ve bakıyorum Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına. işte konuşmalarından satır başlarını e, koymuşlar. Fahiş faiz lobisinin ümüğünü sıkmazsan namertsin. Sıkmazsan namertsin gibi ya da fıkralar anlatılmış. Vergilerin hesabını sorun bir kara kafa o gençlere karşı çıkıyor polis senin babanın malı mı gidip dövecek misin o gençleri Kur'an yırtılırken neden gıkın çıkmadı o tecavüzcülere başarılar diledin bir numaralı provokatörsün ümüğünü sıkmazsan namertsin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Ak Parti döneminde dikilen ağaçların hesabını yaptı. Erdoğan'ın saatini vantilatör yaptılar diye de bir fıkrayla bitiyor. Bir tek kelime ben rastlamadım bugün konuşmasından. Tabi bugün olanlara dair. Evet, yani bugün, olanlar, bugün olanlara dair. Evet. evet ama bugün olanlar dediğin şey yani tarihin e, Türkiye'de İstanbul'un ve Türkiye tarihinin önemli günlerinden bir tanesi sabahın köründe. Sabah 7'de başlayan büyük bir baskın sayısız gözaltı var bir sürü yaralı var. Tomalar, akrepler, gaz bombaları hatta plastik mermilerden bahsediliyor. Bu insanlar Taksim Meydanı'nda daha doğrusu polis Taksim Meydanı'nda insanlara müdahale etmeye başlamış. Ardından da Gezi parkına yürümüş ve Gezi Parkı'nda orada sivil itaatsizlik eylemini pasifçe yerine getiren barışçıl göstericiler içerisinde olan insanlar da alkışlarıyla beraber... Gelen polisi püskürtmeyi bilmişler. Böyle bir olaydan bahsediliyor bugün. Fakat dediğiniz üzere Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde bunu görmemiş. Bunu görmemiş. Şimdi o zaman e, demin Adalet ve Kalkınma Partisi e, milletvekilinin onların e, bir yorum saatine girdik gene. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz önce senin sözünü ettiğin iki milletvekilinin yetmeyeceğini söylemiştim. Onların bir grupta uyumsuzluk ve çatlaktan bahsediyorlar. Biri Ertuğrul Günay öbürünün adını. Diğeri de İzmir milletvekillerinden birisiydi. Şu anda ben de notunu almayı unutmuşum şimdi söyleyeceğim. Evet ve ben de şimdi diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde de böyle bir şey olması mümkün değil artık. Bu böyle bir e, yönetim, bu partinin kaldırabileceğini böylesine bir günde bunun bir liderlik olduğunu söylememiz mümkün değil. Erdal Kalkan'da efendim. Erdal, İzmir Kalkan'da, milletvekili evet. Erdal bu, Kalkan. E, Cumhuriyet Halk Partisi içinde de gene aynı şey söyleyecek olursak e, aklı başında sağ duyulu pek çok e, insan bulunduğunda biliyoruz çeşitli evet. kesimlerden böyle bir partinin bu şekilde yönetimiyle bir bir noktaya bir üst noktaya götürebilmesi demokratik merhaleler kat edebilmesi mümkün görünmüyor. Bu Türkiye içinde büyük bir kalkışma başlamışken hem de her kesimden insanın yan yana özellikle gençlerin başını çekti ama bütün buna annelerin, babaların da nevlerini, eylemcileri açarak hatta çocuklarını e, aksiyona göndererek ve onlara tencere, tava e, gürültüleriyle eşlik eden insanları, mahallelerin durumunda böyle bir e, Kılıçdaroğlu'nun liderliği açıkça yetersiz kalıyor. olmuyor. Yani böyle bir gün yaşanıyor şu saat, 8 saattir burada dilimiz damağımıza yapışarak konuşmaya çalışıyoruz. <gülüyor> ve bu olaydan bahsetmeyen bugün için bir konuşma yapıyorsa... Bence başarısız bir siyasetçi olarak artık Halk Partisi'nin kendi liderini de değiştirmesinin zamanı geldi. Evet. Bu parti yani kendisiyle konuşulsun ve densin ki Sayın Kılıçdaroğlu yani çok değerli hizmetleriniz var ama görüyorsunuz olmuyor. Yani bugün böyle bir olay varken hiç konuşmamanız falan olacak iş değil demeleri lazım. Lütfen siz istirahat buyurun daha genç ve bu konuda gezi eylemlerine katılan Halk Partili milletvekilleri vardı. Onlardan biri olabilir. Bir yeni Yerinize yeni bir dinamik bir politik şahıs kimlik belirleyin. Ve siz de bir kenara çekilin ve destek verin ona. Böylece Halk Partisi'nin de kendi içinde durumu değiştirebilecek, toparlayacak bir duruma gelmesi. Şöyle bir şey olabilir mi? Bir ters orantı olabilir mi medyayla alakalı? Mesela günlerdir Gezi Parkı'nda neler olup bittiğini derinlemesine değil de magazinsel boyutuyla inceleyen bir kısım medya diyelim hepsi de değil. Sabahleyin canlı yayında Molotov kokteylleri ellerinde 3-5 kişinin yüzlerce polise bir şekilde müdahale etmeye çalıştığını bu çatışmaları gösterdiler. Ve hepsini neredeyse canlı yayında verdiler bunu. Molotov kokteyli olduğu zaman canlı yayına girilebiliyor mesela medyada. Fakat CHP'de Molotov kokteyli gibi bir şey olduğu zaman belki de aynı şekilde söylemekten biraz daha geri plan açıklıyor gibi bir durumda söz konusu can, olabilir belki. Can o kadar ileri gidemeyeceğim. Yani medyayı düzeltme işini... E başkalarına bırakalım. Onu biz yapamayacağız ama benim naçizane önerim, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi bir e, kavramsal ve siyasi bir değişiklik yapmanın da tam zamanı devrim anlarında da bu değişiklik olur. Bu Öyle değişikliğin kasetlerle olduğunda, falan olmaz. Bu, bu değişikliğin olduğunda farkındasınız değil mi? İlk önce CHP Kadıköy'de direniş, ilk gerçekleştirdiği zaman 31 Mayıs tarihinde galiba Kadıköy'de mitik yapma kararı almıştı. Fakat CHP gençlik kollarının ...Kadıköy'de miting olur mu? Taksim varken ısrarı ve çağrısı üzerine... ...biz gidiyoruz demeksi üzerine... ...yani gençliğin talebi üzerine... ...onlar da bir şekilde peşine takılmıştı... ...gençlerin ve evet, böyle bir olay gerçekleşmişti. Bugün yani... CHP'li gençlerin belki de bir tekrardan... E, ...gün yüzüne çıkması lazım. E, zaten çı çıkacaklardır evet. eminim... ...yani gençleri e, sen anlamıyorsun... Bir, ...bir kara kafa... ...bu gençleri zaten anlamaz demiş ama... ...bugün kafaları kırılan... Gençleri de Kılıçdaroğlu'nun anlamakta zorluk çektiği aşikar. Çünkü eğer öyle olsaydı, anlıyor olsaydı muhakkak ki bu sabahtan itibaren başlayan korkunç operasyon konusunda kendi fikirlerini söyler ve buna karşı dururdu. Bizim de burada anlatmaya çalıştığımız gibi sadece tabipler odasıyla temas kurması bunun için yetebilirdi. Evet. Başka bir şeye ihtiyaç yoktu ama bir... Nefes alalım. Evet, evet. gençleri dinleyeyim. Gençliği ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Aslında kardeş Türklerden tencere, tencere tava geliyor evet. Çok iyi bir fırsat yakaladık. Burada yeniden konuşalım. Herkes birbirine saygı duyma durumunda. Bütün renklerimizle buradayız. Karışalım, karışalım, karışalım. korosu olarak. Hep birlikte söyleyelim bu şarkıyı. Ama önce nakaratını bir prola edelim mi? Biz söyleyelim aynısını siz tekrar edin. Hep beraber tekrar Tu ile te la guardan, mi salta por donde yo va, Gel ya! Tutu bakla, amma amma işi ...canlı bir kayıttan... tencere Hava Havası... ...Kardeş Türküler'den... ...bu durum özel durumlar için... ...yaratılmış noktalardan... ...bir tanesi... ...Evet Erdoğan'dan... ...ve Kılıçdaroğlu'ndan da bahsettik... ...şimdi elimizde... ...bu şeyin... ...bugün yapılan... ...açıklamanın... ...bir canlı kaydı var... ...bugünün... Yani ...hem... Erdoğan'ın pek üstünde durmadığı, Kılıçdaroğlu'nunsa hiç üzerinde durmadı bir olayın açıklaması var. Dayanışmadan Taksim Gezi Parkı'nda 14. gününde polis panzeri gazla gelen baskı var Taksim'de. Başba Başbakan Erdoğan'a da o kadar demeyin konuşmuş konuşmuş konuşmuş sonunda nokta koyduğu zaman da bakanına teşekkür etmiş, valisine teşekkür etmiş kendisi. Evet. Memnun durumdan evet. paçavraları indirdiler diye. Kılıçdaroğlu'nda herhangi bir şey yok ama konuyla alakalı. Yok evet. tuhaf <gülüyor> Yani zaten genel olarak büyük ölçüde televizyonların radyoların ve gazetelerinde genellikle gözden kaçırdığı, görmezden geldiği demeyeyim ama ...atladığı pek çok şey oldu bu 15 günde... ...yani dünyada tarih değişti... ...tarih yapıldı, yazılıyor... ...ve bunun da öncü gücü olarak... Genç insanları, evet. Türkiye'nin yeni nesli, jenerasyonu, demokratik hak ve yaşama haklarını talep edip yaşama biçimlerini savunuyor. Ve, ve pek farkında değiller. Buna şöyle, şöyle bir yapılan durum var. baskı üzerinde de kimse farkında değil. Yani yetkililerden falan. Polis Taksim Meydanı'ndan ayrıldıktan sonra orada kurulan inisiyatiflerle beraber çok özür dilerim. Belki de hayatım boyunca Taksim'de ve tanıştığım insanların da aynı zamanda söylediği üzere ...hayatım boyunca en güvenli anlarıyla yaşadım... ...ve en keyif aldığım zamanları geçirdim... ...Taksim'de, Taksim civarında... ...hiçbir zaman bu kadar güvenli, bu kadar huzurlu hissetmemiştim... ...kendimde Taksim'i... ...bugünkü polis müdahalesine kadar... ...gerçekten kendimi e, tanımadığım insanlarla... ...gidip rahatça konuşabilecek bir huzurda hissetmiştim... ...ve tanıştığım birçok insan da... ...aynı şeyden bahsediyordu bana... Peki ben bir de bir şey daha sorayım... Şu, ...bu arada... E, ...başbakan böyle... Kılıçdaroğlu böyle. Peki BDP'den bu Selahattin olaylarla Demirtaş, ilgili bir açıklama var mı? Selahattin Demirtaş'tan gelen bir açıklama var. Selahattin Demirtaş e, bir polis şeyler olmuş diyor Evet mu? operasyon sonrasında SDP ve HDK adlı e, örgütlere yapılacak partilere yapılmış olan e, operasyonları eleştirmiş kendi içerisinde e, ve bunların bilinen bir şeyler olduğundan bahsetmiş. O haberi bulduktan sonra da detaylarını aktaralım tabii ki. Ama haber nerede tabii? Yani oldukça fazla haber olduğu için bugünlerde yani hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz ama bu sefer de o kadar fazla haber olduğu için bulacak nerede bu haber sıkıntısı yaşıyorsunuz? Her türlü sıkıntı. Haber olsa sıkıntı, haber olmasa sıkıntı. bununla alakalı şeyler var. Bakalım neredeymiş. Bulamadım. Bulamadın ha? Evet, bulamadım. Bravo. Sana e, da doğrusu. Kaç saattir canlı yayındayız efendim. <gülüyor> Peki aramaya devam et bari. E, tamam. Bulamadım diye bırakıp gidiyor. geldi. Tamam işte burada. SDP'nin hedef alınması tesadüf değil açıklaması yapmış Selahattin Demirtaş. Şimdi buldum. Yüklenmeye başlıyor. İnternette e, Didem'in de söylediği evet. gibi çamışır ipine bağlı bir şekilde olduğu için e, açık radyo stüdyolarında. E, neyse devam edelim. BDP baş, eş başkanı Selahattin Demirtaş partisinin grup toplantısında konuşan e, konuşmuş ve bugünkü müdeller sırasında SDP ve HDK sözcülerinin hedef alınmasının tesadüf olmadığını söylemiş. Ve Türkiye'de olan direnişin hükümetin emri vaki yaklaşımlarını kabul etmiyoruz arayışı olduğunu belirtmiş ve hükümet umarım bundan ders alır demiş. Müzakere sürecinde kritik bir aşamada olduğunun altını çizen Demirtaş hükümetin artık birinci aşamanın son, sonlandığı noktada ikinci aşama için çalışması ve anayasal yasal hukuki zemini hazırlaması gerekiyor demiş. ve Demirtaş önümüzdeki günler itibariyle hasta tutukların serbest bırakılmasını beklediklerini de ifade etmiş. Böyle bir özet geçebilirim size. Ya, olayla ilgili pek bir şey konuşmamış o da kendi... gençleri gaz bağımlısı yaptınız demiş. Onu da anladım da yani genellikle kendi kanadını partisine yönelik desteklediği Yok, ya da onu destekleyen ama. efendim. Hafif bir saat konuşmuş. Ülkenin tek çapulcu tarafından yönetilmesindense 3-5 çapulcu tarafından yönetilmesi daha demokratiktir demiş. Gençleri alkolden uzak tutacağız ayağına gaz bağımlısı yaptınız demiş ve o, olaydan bugünkü olayın deliğinden bahsetmiş he, Bugünkü olaydan işte HDK ve SDP'den yapılan i̇şte operasyonu... o da kendileriyle ilgili bir şey tamam ona da bir çağrı yapmayayım artık bugün üçüncü Hareket çağrı yani yapmayayım ama yani yeterince bunun bu olan olup bitenlerin sabahtan beri olup bitenlerin pek çok insanın hayatını derinlemesine etkileyen belki de sonsuza kadar değiştirecek olan olayların hakkında böyle küçük dar hesaplar fıkralar anlatarak ya da kendi partisine yapılan saldırılardan ibaret olarak görmesi. Yani bence politikacıların yaşları genç olsa da, tecrübeleri fazla olsa da yeterince bu toplumsal kalkın, kalkışmanın biraz gerisinde kaldıklarını en söyleyebiliriz. En eğlendiğim, en yüzümü güldüren açıklamada gerçekten Selahattin Demirtaş'tan gelmiş. Başbakanı şort tişört giyip Gezi Parkı'na gelmesine davet etmiş. Gençlerin derdi içki falan değil demiş ve ondan sonra da orada Müslüman gençlik de var. Siz panzerlerden bir adı sıksanız, zemzem suyu da sıksanız özgürlük anlayışını ortadan kaldıramazsınız demiş. Evet. Peki. Ben gene de olayların gerisinde kaldı düşüncesinde Musır'ım, İsralliyim demek bu eski dille. Açık Radyo.